Bismillahirrahmanirrahim. Siyer bölümünde Nasıl? inşallah e, geçen hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinin ilk dönemini birinci özelliğini detaylıca görmüştük. Bugün inşallah o ilk cahiliyeden çıkmış davetin ilk tebliğ döneminin ikinci özelliğini detaylarına görelim. Daha onunla muhatap olmasını önlemeyi amaçlayan çeşitli engellerle karşı karşıya gelmesi. Bu ikinci özellik. Safiyur Rahman el-Mubarek Furi özet olarak şöyle söylüyor. Kureyşliler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şeyin davasından alıkoyamadığını görünce bir kez daha düşünüp oturdular düşündüler. Ve bu davetten kurtulmaları sağlayacak daha başka baskı yolları belirlediler. Bunlar da şunlardı: Alay, küçümseme, basite alma, yalanlama ve eğlence konusu yapma. Bu tutumlarla Müslümanları küçük düşürmeyi, onları manevi yönden zayıf düşürmeyi amaçlıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok çirkin iftiralar attılar. Aşağılık küfürler savurdular onu deli olarak isimlendirdiler. Kur'an-ı Kerim'de nitekim Hicir suresinin 6. ayetinde meale, dediler ki ey kendisine zikir kitap indirilen, sen muhakkak delisin mecnunsun. Aynı şekilde kendisini büyü yapmakla ve yalan söylemekle de suçluyorlardı. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor, Sa'd suresinin 4. ayetinde Kendilerine işlerinden bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler, küfredenler dediler ki, bu yalancı bir büyücüdür. Onlarla Kur'an-kerim'in başka bir yerinde de şöyle anlatıyor: Mutaffikfin suresinin 29 ile 33. ayetlerinde. Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndüklerinde de müminleri alaya almalarından zevk duyarak dönerlerdi. Onları gördüklerinde bunlar hiç şüphesiz sapıklardır derlerdi. Oysa kendileri onların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirdiği yüce ilkeler hakkında zihinleri bulandırmak, onun getirdikleri hakkında kafaları karıştırmak, Bunlar hakkında şüphe uyandırmaya çalışmak, asılsız iddialar ortaya atmak, bu ülkeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisi ve şahsiyet etrafında tutarsız bir iddialar yaymak. Buna göre Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyorlardı, Kur'an hakkında Nihal Suresinin 3. ayetinde anlatıldığı üzere, bunlar öncekilerin, Furkan Suresi 5. ayeti bu, bunlar öncekilerin masallarıdır. O onları yazdırmıştır ve sabah akşam kendisine okumaktadır. Yani burada Kur'an-ı Kerim'i e, bu şekilde reddetmeleri. E, aynı şey, ayetten bir önceki ayette, Furkan suresinin 4. ayetinde Bu Kur'an onun, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uydurduğu bir düzmeceden başka bir şey değildir. Başka bir toplulukta bu konuda ona yardım etmiştir diyorlardı. Yine şöyle diyorlardı, Nahir suresinin 13 ayetinde ona bir insan öğretiyor o da bunları işte Allah'tan gelmiş gibi anlatıyor gibi iddialar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi hakkında şöyle diyorlardı bu ne biçim peygamber bizler gibi yemek yiyor çarşılarda dolaşıyor ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirmeli değil miydi onun yanında bir melek gelmeli değil miydi yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinde yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi Furkan Suresi'nin 7-8. Ayetleri ee, Allah Azze ve Celle'ye, peygamberine, imanda, pazarlığa bir başka. Onların bu tür iddialarına verilen cevaplarla ilgili birçok örnekler vardır. Bazı yerlerde onların iddiaları dile getirilerek bazen de dile getirilmeden cevap verilmektedir. Kur'an'a eskilerin masallarıyla karşı çıkılması ve insanların Kur'an'dan alıkonması için onlarla yani masallarla meşgul edilmeleri. Hikayelerle, kıssalarla. Günümüzdeki tezahürü. Evet. Rivayet erildiğine göre bir gün Nadir bin Haris Kureyş halkına şöyle diyor. Ey Kureyş! Ey Kureyş halkı! Vallahi başınıza öyle bir şey geldi ki siz ondan kurtulmak için bir çıkış yolu bulamadınız. Muhammed sizin aranızda genç bir çocuktu. Aranızda olduğu sürece sizi memnun etmişti. Size hep doğru söz söylemişti. Emanetinize büyük dikkat göstermişti. Ama iki düştüğünü gördüğünüzde önünüze şu bildiğiniz şeyi çıkardı. Siz tü dediniz. Hayır o vallahi büyücü değildir. Biz büyücüleri onların üflemelerini ve ilmek bağlamalarını gördük. Büyücülerin ne yaptıklarını gördük. Yine kahin dediniz. Hayır vallahi o kahin değildir. Biz kahinleri onların deliklere bir şeyler geçirmelerini gördük ve nakaratlarını da dinledik. Yine tuttuğunuz şair dediniz. Hayır vallahi o şair değildir. Biz şiiri gördük ve her şeklinde dinledik. İyi bir dedi şiiri. Sonra tuttunuz deli dediniz. Hayır vallahi o deli değildir. Biz deliliği gördük. Ona delilik nöbetleri gelmiyor ve delilerin yaptığı gibi kendi kendine söylenmiyor. Zihninde karışıklıklar olmuyor. Ey Kureyş topluluğu nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunuza iyi bakın. Vallahi oldukça ciddi bir olay başınıza gelmiş bulunuyor diyordu. Nadır daha sonra Hire'ye gitti. Orada İran krallarının masallarını Rüstem'in, İsfendiyar'ın masallarını öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman insanlara Allah'ı hatırlatmak, gazabına karşı uyarmak amacıyla bir meclis oluşturursa, nadir arkasında durup, Vallahi Muhammed benden daha güzel konuşamaz derdi. Sonra da etrafında toplananlara, Rüstem, İsvendiyar gibi İran krallarının masallarını anlatırdı. Ardından, Muhammed ne ile benden daha güzel söz söyleyecek derdi. İbni rivayet ediyor. Kur'an'a, sünnete alternatif olabilecek şeylerle e, nasıl şeytan nadri kullanarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geçmeye çalıştıysa aynı şeytan e, bugün vaizleri, kısacıları kullanarak bir takım hikayelerle e, laf cambazlıklarıyla edebiyat parçalamayla lafı köşeletmelerle kurden alıkoyucu unsurlar neşrediyorlar. Pazarlıklara girişmeleri bu yolla İslam'la cahiliyenin yolun ortasında buluşarak bir anlaşma yapmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Bu planlarına göre müşrikler savundukları bazı şeylerden vazgeçecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde savunduğu bazı şeyleri terk edecekti. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kalem Füresi'nin 9. ayeti. İstediler ki sen yumuşak davranısın da onlar da sana yumuşaklık göstersinler. İbn-i İsa'nın isnadıyla birlikte verdiği bir rivayette şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ettiği bir sırada Esved bin Abdülmuttalip bin Esed bin Abdülurza, Velid bin Mughire, Umeyye bin Halef ve As bin Vailet Sehmi karşısına çıktı. Bunlar kavminin yaşlılarıydılar. Dediler ki, ey Muhammed gel biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Sen de bizim ibadet ettiğimize ibadet et. Biz ve sen ortak bir şeyde birleşmiş olalım. Yani bir çeşit dinler arası diyalog yapalım. Gibi bir şey bu da. Eğer din bizim ibadet ettiklerimizden hayırlıysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Bizim ibadet ettiğimiz senin ibadet ettiğinden hayırlıysa sen ondan... Yani bizimkinden nasibini almış olur Bunun üzerine Yüce Allah şu sureyi indirdi. Ee, Kafirun suresini. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak da değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Onların o gülünç anlaşma tekniklerini Yüce Allah bu kesin ayrıcı hükmüyle reddetmiş oldu. Bu konuda başvurdukları metotlardan birisi de yine işkence eziyetti. Daha önce e, bundan çokça bahsettik. E, bazı örneklerini vermiştik. Bu merhalede başvurdukları bir uygulamada, yani bir sıkıntı vesilesi olarak ekonomik ambargo ve abluka uygulamasıdır. Bununla ilgili açıklama inşallah Allah izin verirse ileride gelecek. Bir diğer metot da Resulullah sallallahu aleyhi ve e tevhid davasından taviz vermesi için çok sık teklifte bulunulmasıdır. İnşallah bu da ileride genişçe gelecek bu konular. Bu amaçla başvurdukları metotlardan birisi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaktan ve onu savunmaktan vazgeçmesi için amcası Ebu Talib'e çok sık pazarlık teşebbüsünde bulunmalarıdır. Ancak o bu yöndeki istekleri kabul etmekten kaçınmış ve yakınlarını kendisine yardımcı olmaya çağırmıştır. Haşimoğulları ve Mutalib oğullarından da Ebu hep dışındakiler onun çağrısına olumlu karşılık verdiler. Ebu Talip bu konuda şu ünlü beyitleri söylemiştir. ''Vallahi hepsi bir araya gelse de sana dokunamayacaklar. Ben toprağa gömülüp sırtım yere dayandırılmadığı sürece sen kendi davanı haykır, senin için bir korku yok.'' Sevin ve gözlerin aydın olsun. Sen beni çağırdın ve biliyorum ki yani sen beni davet ettin ve biliyorum ki sen bana iyi şeyler öğütlüyorsun. Şüphesiz doğru söyledin ve sonra sen güvenilir birisin. Hem öyle bir din sundun ki onun yer yüzündeki dinlerin yer yüzündeki dinlerin en hayırlısı olduğunu biliyorum. Eğer bu kınanma ve söylene korkusu olmasaydı benim buna açık bir yakınlık duyduğumu görürdün. Tamam bu şiiri söyle yine Kureyş'in meşhur şairlerinde Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talib Şşş, ölüyor bir sözü var Vekir bin el-Cerrah kitab isimli eserinde rivayet ediyor münafığın bir özelliği olarak zikrediyor İler düzmesi ama hayatına geçirmemesi münafıklıktır diyor bir kimsenin İslam'a övgüler düzmesi, İslam'dan güzel şeyler, e, İslam'ın hak din olduğunu söylemesi, e, en güzel din olduğunu söylemesi vesaire vesaire, bunu söylüyor fakat kendi hayatına geçirmiyorsa bak, halis bir münafıktır. İri, e, Muhtasarü i Rasulullah isimli kitaptan da nakletmiş. Hmm. Yine bu amaçla başvurduklar yollardan birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çokça mucize isteyerek onu zor durumda bırakmaya çalışmalarıydı. Muhammed el-Hudari şöyle diyor. Müşrikler kendilerinin ileri sürdükleri isteklerin kabul edilmediğini görünce bir başka kapıdan girmek istediler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve çokça mucize talebiyle, çokça mucize isteyerek zor durumda bırakmak. Bunun için toplanlar ve dediler ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer doğru söylüyorsa bize senden isteyeceğimiz bir mucize göster. Bu da ayı bizim için ayırmandır. Allah ona bu mucizeyi verdi ve ay ikiye yarıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun veya şehadet getirin diye buyurdu. HİN isimli Siyer kitabında beyan ediliyor bu. Bu olayı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir ki o ilk Müslüman olan kimselerdendir. Ondan değişik rivayet yollarıyla gelmiştir bu. Ondan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh’uma ve daha başkaları da rivayet etmişlerdir. Onlardan da çok sayıda insan, yani tabiinde pek çok kimseler rivayet etmiştir. Öyle ki hadis neredeyse mütevatir derecesine çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu olaydan Kamer suresinin başında söz edilir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer suresinin ilk ayet. İman edenler bu büyük mucizeyi gördüklerinde içlerinden bazıları Ebu Kepşe'nin oğlu sizi büyüledi dedi. Ayeti indirdi. İkinci ayet. Hemen bir sonraki ayet. Bir ayet görseler, bir mucize görseler yüz çevirir ve devam ede gelen bir büyüdür derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sonra başka mucizeler de istediler. Bunları isterken sırf küfürlerinde inat ve ısrar etmeyi kastediyorlardı. Bu istedikleri hakkında İsra suresinde şöyle buyurulmaktadır. Dediler ki, yerden bir kaynak fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden bir bahçen olmalı ve aralarından şarıl çarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut ileri sürdüğün, İleri sürdüğün gibi göğü üzerimize parça parça düşürmeli veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı veya göğe yükselmelisin. Üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece yükselmene de inanmayacağız. İsra suresinin 90-93 ayı. Yüce Allah'ın onların bütün bu isteklerine cevabı şu olmuştu. De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben peygamber olan bir insandan başka biri miyim? Başka bir şey mi? İsra Suresi'nin 93. ayında. Çünkü Yüce Allah onların kalplerinin sakladığı inadı ve taassup düşüncesini ne kadar çok mucize görselerle inanmayacaklarını çok iyi biliyordu. Nitekim Yüce Allah En'am suresinde bu hususta şöyle buyurmaktadır. Kendilerine bir mucize gelmesi durumunda iman edecekleri konusunda bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucize eğer Allah katındandır. Üstelik o gelse de onlar yine iman etmeyeceklerinin bilincinde değil misiniz? En'am suresi 170. ayı. Enfal suresinde bildirilen şu sözleri söyleyenlerden nasıl bir hayır beklenebilir ki? Bir zaman ey Allah'ım bu senin katından gönderilme bir gerçekse bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize acıklı bir azap gönder demişlerdi. Enfal Suresi'nin 32. ayet. Oysa ey Allah'ım bu senin katından gönderilme bir gerçekse bizi ona ilet dememişlerdi. Bu ikinci özellik <gülüyor> ile ilgili açıklamalarda çıkarılacak bazı ibretler dersler var. Doğrusu hak ile batıl arasındaki mücadelenin şekilleri farklı olsa da mantığı birdir. Batıla uyanların kullandıkları metotlardan biri hak çağrı ve doğruya çağıranlar hakkında kafaları bulandırmak. Şüpheler uyandırmaktır. İşte, doğruya çağıranların delilikle, büyücülükle ve benzeri şeylerle suçlanmaz suretiyle yapılıyorduysa da günümüzde hak ehlinin aşırı dincilikle, tutuculukla suçlanmaları suçlanmaları işte mezhepsizlik ve ahabilik gibi diğer isimleri de buna katarsanız bu şekilde devam etmektedir. Bu suçlamayı yapanlar, insanları Allah'ın yolundan alıkoymayı ve Allah'ın yolu hakkında tereddütler, şüpheler uyandırmayı amaçlamaktadırlar. Bunlar kendilerini de, başkalarını da kendilerinin İslam'a karşı savaşmadıklarına, onun yani İslam'ın anlaşılması konusundaki aşırılıklara karşı savaştıklarına inandırmaya çalışmaktadırlar. Günümüzdeki tabut darlarını ve onlara yardakçılık yapanları, işte biz İslam'ın doğru anlaşılmasından yanayız da o yüzden falan filan diye gebelediklerini görüyoruz. Antıklarıyla e, imanlarının çelişmesi, İmanı reddetmeleri. Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü emirlerini, sünnetlerini, yasaklarını reddetmeleri. Rejmi inkar etmeleri. Hırsızın elinin kesilmesini çağ dışı görmeleri. Veya başka başka şeyler. Allah'ın hükümlerini iptal edip tağutların hükümlerini geçerli kılmaları, anayasalar koymaları. Allah'ın kelimesini alçaltmaya çalışmaları hep İslam'ın doğru anlaşılmasına çalışıyoruz biz bahanesiyle perdelenerek önümüze sunulmaktadır. Bakla da iyilikte bulunduklarını sanıyorlar. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin başlarında da görmüştüm. Münafıklar bizler ıslah edicileriz derler. İslah evet. ta kendileridir. Onlar buyuruyor. Çünkü onlar İslam'ın hükümlerinin çoğunu bırakmış ve az bir kısmıyla yetinmektedirler. İslam'ın bütün hükümlerine yapışanlar da onların gözlerinde aşırıya giden ve yan çizen kimseler olmuşlardır. Çünkü İslam'ın sadece belli bir yanını alarak gerisini bıraktıkları gibi İslam'ı bir bütün olarak koruyan İslam'ın tümüne davet eden Müslümanların cemaatlerinden ayrılarak yan çizmektedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bir duruş suresinin 20. ayetinde buyurduğu gibi. İslami uyanışa karşı başvurulan modern metotlardan birisi de inananların şehevi arzularına düşkün hale getirilmeleridir. Yani Beşeri zaafları Şehevi arzularına düşkün alet. Bu da Puhşu ve aşağılık işleri yaymaya çalışan Kontrolden çıkmış medya vasıtasıyla yapılmaktadır Yönetimde söz sahibi olanlar da Gençlerin çoğunluğunun Yasak tanımazlık ve taşkınlık akımlarının Etkisine kapılacağı ümidiyle Bunlara destek olurlar Dolayısıyla Öğütçülerin öğütleri Vaaz edenlerin vaazları Bunlara bir yarar sağlamamaktadır Köfür önderlerinden biri de bu hususta şöyle diyor. Bir futbol topu ve bir şarkıcı kadın doğu toplumlarında 40 savaş topunun yapamadığını yapar. Doğru. Bir daha okur musunuz hocam? Bir futbol topu ve bir şarkıcı kadın doğu toplumlarında yani İslam ülkelerinde 40 savaş topunun yapamadığı şeyi yapar diyor. Yıkımı yapar. Bu tamam. evet. evet. Komünist, lider ve ünlü ateist Karl Marx'a tanrı inancının alternatifi nedir diye sorulduğunda, onun alternatifi tiyatrodur. O inancından alıkoymak için tiyatro ile meşgul edin diyor. Onun ahlaka ve dinlere karşı başlattığı savaşta tiyatronun kim bilir nasıl rol olmuştur. Bugün işte sinema biraz daha tiyatrodan yaygın sinemayla öyle şeyler işleniyor ki belki daha önce söyledik. Harry Potter gibi filmler, müziklerin e, Efendisi gibi filmler ne oluyor ya? Bu bir tür e, sanal gernya Matrix, bunlar da hiç Allah unsuru, Allah inancı hiç yer almaz. Hep böyle olağanüstü güçler söz konusudur. İşte sühez söz konusudur. Ama Allah inancı hep saf dışı bırakılır. Bunlarla yetişen bir nesil bunlar. E, biz belki e, belli bir şeyler gördük de sonra muhatap olduk bu tür filmlerle falan ama bizim çocuklarımız küçüklüklerinden itibaren televizyon robotu olarak yetişiyor. Bu e, bu tür sakıncaları içermese bile en basitinden işte sıradan bir dizi seyrediyorlar değil mi? Bu dizide işte kadın erkek ilişkileri işte İslam'a uygun olmayan hareketler dizinin Senaryosu gereği olarak, başrolü olarak, sevdirilen kahramanların fiili olarak alt bendikleri işleniyor. Dolayısıyla bir müminin bir münker gördüğü zaman eli atışa dokunmuşcasına sakınır halde olması gerekirken bunlar birer tablo haline getiriliyor. Dolayısıyla gerçek hayatta da karşısında bir münker gördüğü zaman sıradan kabul etmeye başlıyor şarkıcılara hayranlar edindiriliyor. Şarkıcı hayran oluyor insan. Yani müzik haramdır ayrı mesele. Bu sefer şarkıdan o şarkıcının kalbinde, beyninde, idol haline getirilen o şarkıcının yaptığı şeylerde hoş görülmeye başlanıyor. Toplum içerisinde mesela sıradan aile meclislerinde birbirleriyle oturmalarında ailelerin Harenlik, selamlık zaten çoktan terk edildi gitti. Allah ıslah eylesin. Bu oturumlarda kızları, çocukları çıksa ortaya göbek atsa çirkin görürler. Değil mi? An konserinde, milletin önünde, avret yerleri gözüke gözüke, güya bir de başı kapalı oyun oynayanlar, göbek atanlar, kafirleri, eğlence aracı haline geliyor. Bak işte tesettürlülerden de böyle yapan var falan filan bu Müslümanların zelil olmasına sebep oluyorlar. Allah da onları zelil etsin. Amin. Hadi. Hadis-i ayetlerinde beyan ettiği gibi Allah'ın bizlere ihtiyacı yok. Biz eğer Allah'ın dinini sahiplenir, yüklenirsek yüklenirsek o zaman değer, biz değer kazanırız. Biz buna muhtacız. Yoksa allah Teala dini alır, başka bir yerden zuhur ettirir. Bizde bize hiçbir nasip bırakmaz. Bundan Allah'a sığınırız. Kullanılan metotlardan bazıları da sık sık tutuklamalar ve İslam daveti bayrağını taşıyanların hapis ve işkenceyle korkutulmasıdır. Gözdağı verilmesidir. Ama nice gençler vardır ki hapishanede daha da bileniyor. Elhamdülillah. Daha da bilinçlenilmesi ne vesile oluyor. Hatta oraya Yusufiye Medresesi denilir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda da e, bir sultan olarak çıkması gibi. Daha da bilenmiş, kararlılığı daha da artmış, Yüce Allah'ın yolunda daha çok fedakarlık göstermeye ve daha çok çaba harcamaya hazır bir halde çıkmaktadırlar. Gençlerin helaki hapishanelerde değildir. Dünyadaki asıl helak şehvetlerin, zevklerin peşine takılmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin için korktuğum fakirlik değildir. Ancak sizden öncekilere açıldığı gibi dünyanın size açılmasından, onların yarıştıkları gibi sizin de dünyalık için yarışmanızdan, dolayısıyla dünyalığın onları helak ettiği gibi sizde helak etmesinden korkarım buyuruyor. Bu hadisi e, söylemiştik. Mustafa es diyor ki bozguncuların ve inkarcıların hak daveti kabulleri hiçbir zaman kolay olmamıştır. Hakka daveti ortadan kaldırma ve ona karşı çarpışma sırasında kullandıkları taktikler boş çıkıp geçerlerini kaybettikleri an derhal yeni yollar denemişlerdir. Hak ile batıl arasında süregelen bu mücadele hakkın zaferi kesinleşinceye ve batıl son nefesini verince dek sürecektir trendde hiç şey eksik olmayacak. Onlar bu sayılan metotları şu ya da bu şekilde sürdürmeye devam edecekler. Bizlerin de müminler olarak e, bu batıl cereyanlara karşı mukavemetli olmamız gerekiyor halinde. Yusunlar akıp giden gemileri durduramazlar. Cahili Arapları Müslümanlara sabi'yi yani dini terk eden diye hücum edince Müslümanlar da onların sefi, beyinsiz kimseler olduklarını söyleyerek ve akıllarıyla alay ederek Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği hurafelerine karşı daha şiddetli bir tavır aldılar. Muhammed Mekke'nin ortasında başlatmış olduğu davet küçük bir vatan kurmak için başlatılmış değildi akı devralacak ve onu yeryüzünün değişik köşelerine ulaştıracak, bu davayı kıyamete kadar ayakta tutacak yeni bir nesil ve ümmeti yetiştirmek için başlatılmış bir davet idi. Biz yüklenmiş olmanın, Müslüman olduğumuzu dile getirmekle bu daveti yüklenmiş olmanın peygamberlerin, sahabelerin varisi olmanın ne kadar şuurundayız? Allah dağlara, yerlere, göklere arz ettiği, Allah Allah. emaneti, insanın yüklendiği, bunlar. biz bu emaneti yüklenmişiz. Nedir bu emanet? Allah'ın emrini, nehyeni hakim kılmak. Yeryüzünde bunu hakim kılmayı, biz nefsimizde bunu başaramıyorsak, yazık olur bize. Bundan Allah'a Allah, Allah muvaffak kıldıklarından iyileşmiş. Amin. Bir kişinin veya kabilenin karşı çıkması böyle bir amaç için başlatılmış bir davanın o zamanki gelişmesine ve geleceğine nasıl zarar verebilir? O karşı çıkanlar da kim, kimlerdi ki? Kim oluyordunlar? Kısaçmış bazı mutasiplar kendilerine muhalefet edenler karşısında sahip oldukları güce aldanıyorlardı. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor, Hadis suresinin 72. ayetinde. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkar edenlerin yüzlerindeki hoşnutsuzluğu anlarsın. Apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkar edenlerin yüzlerindeki hoşnutsuzluğu anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerlerine saldıracaklar. De ki size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş küfredenlere vaat etmiştir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Bir takım inanışlara karşı Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da aynı tavırlar görülmez mi? Görünüyor, Görünüyor değil mi? Görünüyor. Ona tabi olmayı Amin. batıl da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı nasibiyle zinuşan. Refah ve rahatlık içinde olanlar varlıklarıyla mutluydular. Bu yürürlerdi. Bunlardan bazı fedakarlıklar yapmalarını gerektirecekti belki koltuklar üzerinde oturuyorlardı. Haktan hoşlanmıyorlardı. Çünkü o kendilerine süsler ve dünyalık sağlamıyordu. Dünya rahatını vaat etmiyordu. Kitabında şöyle buyruluyor. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda küfür edenlerin iman edenlere şöyle dediklerini görürüz. İki gruptan biri, iki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi ve topluluk bakımından daha güzeldir. Meryem suresi 73. Yani veya kalabalık olarak hangisi daha şey? Onların bu et, kitabından bir ayet. Rasulullah aleyhissalatü vesselam sahih sünnetinden bir sünnet. Yok olmuş bir sünneti ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hani giden nerede? Kaç kişisiniz? Sorumlu. Sorumlu. De demek ki bunu müşrikler söylemiş. Rahman'ın hidayetini çirkin görüp bunu dinden çıkmak sayan kişilerdi. Veya hidayeti süslü elbiseler gibi kabul edip bunu bırak şunu al diyenlerdi. Yüce Allah bu konuda da şöyle buyuruyor Yunus suresinin 15. ayetinde. Onlara ayetlerimiz apaçık bir şekilde okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar. Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. Bunu getir veya bunu değiştir derler. Kısasının <gülüyor> elinin kesilmesini kabul etmeyenler, kısası kabul etmeyenler farklı bir şey mi söylüyor? Meniz hocam. Bir takım faaliyetler düzenleyerek Kur'an ayetlerinin okunduğu sırada bu ayetlerin duyulmaması, dolayısıyla temiz bir akılda ve duru bir kalpte herhangi bir etki bırakmaması için yüksek sesler veya sevimsiz gürültüler çıkarmaları üzere birbirlerine tavsiyelerde bulunan beyinsizlerdi. Yüce Allah bu konuda Fusilet suresinin 26. ayetinde şöyle buyuruyor. Küfredenlerin, küfredenler dediler ki, yani seni inkar edenler, sana küfredenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin ve okunurken içine yaygaralar karıştırın, olur ki üstün gelirsiniz. Yani gürültüyle onu bastırmak. İnşallah bu dönemi İkinci özellikleri ve bu ikinci özelliğin e, alametlerinden, özelliklerinden çıkarılacak dersleri de bu şekilde görmüş olduk. Allah Azze ve Celle nasip ederse haftaya da e, üçüncü özelliği ve dördüncü özelliği artık e, ne kadar sığdırabilirsek Rabbimizin verirse devam ederiz. <Gülüyor>